Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. al ve bilislam dinâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah azza ve celle'nin selamı rahmeti bereketi mağfireti siz kardeşlerimin üzerine olsun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bizleri Kur'an'ın ayetleriyle buluşturan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine siz değerli kardeşlerimden, Muhterem Hazirundan Allah Azze ve Celle razı ve memnun olsun. Kur'an'dan azıklanabilmek adına atmış olduğunuz her bir adıma Allah azze ve celle hayır versin. Sizleri cennetiyle ikram etsin inşallah Rahman. Dostlar bildiğiniz üzere Bakara Suresi 144. ayetten başlayacağız bugün. Ve 143. ayeti geçtiğimiz hafta işlemiştik. Ve 143. ayeti Celileyi Tayyibe Özellikle şahit ve seçkin ümmetten bahsetmişti. Bunun üzerinde hakikaten fazlasıyla durmuştuk. Hatta dersimizin sonlarında büyük bir kısmını bu ayeti kerime kaplamıştı. Seçkin ümmetin bugün bazıları tarafından nasıl yorumlandığını, vasat kelimesini nasıl yorumlandığını anlatmıştık. Vasat'ın normalde seçkin manasına geldiğini, ama bugün maalesef orta yol ne fanatizm ne de işte soft bir Müslüman, itidalli bir Müslüman olarak tercüme edildiğini söylemiştik. Bu anlayışın ise yanlış, kastın esas Allah Azza ve Celle'nin muradı ise seçkin bir ümmeti kast ettiğini, murat ettiğini söylemiştik. Seçkin ümmet, şahit ümmetse bu ancak birilerinin şahitliğini kazanmaksa bu ancak İslam davetini taşımakla mümkün olur dedik ve Urve İbn Mesud'la bitirmiştik. radıyallahu anh. Davet anlayışını, mentalitesini konuşmuştuk. Eğer ki ümmetin ona şahitlik etmesini istiyorsa ki öyle istiyordu Urve, gitti, kabilesine İslam'ı taşıdı, anlattı ve seçkin bir şekilde de Allah azza ve celle'nin huzuruna ayrıldı. Bunları konuşmuştuk ama kısa bir hatırlatmanın ardından inşallahü rahman kaldığımız yerden 144. ayet-i kerimeden devam edelim. Uzun bir ayet, ben inşallah tilavet edeceğim ayeti ve ardından mealini vereceğiz ve ondan sonra da ayet-i kerimenin üzerinde durmaya çalışacağız. As-salamu billah. قَدْ نَرَا تَقَلُّوبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنْ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ و حيث ما كنتم فوالوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون اي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu yücelerden haber beklediğini görüyoruz işte şimdi senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Şimdi farkındaysanız dostlar bundan önceki ayetler olsun bu ayeti kerime olsun mescidi harama yani kıblenin mescidi aksadan mescidi harama doğru çevrildiğini beyan eden ayet-i kerimeler. Daha önce üzerinde konuştuk ve normalde de aslında bunun tefsire ihtiyaç bir tarafının olduğunu da düşünmüyoruz. Lakin bu ayet-i kerimeden bizim azık olarak edinebileceğimiz bir husus var. Bunu paylaşmak istiyorum. Her ne kadar geçtiğimiz ders ya da yanılmıyorsam ondan önceki ders, Kur'an'la sadece dinin anlaşılmayacağını, sünnetin de vahyin bir ürünü olduğunu ve İslam'da bir kaynak olduğunu anlattıysak da bu ayeti kerimede de buna kısmen nispeten de olsa temas etmek istiyorum müsaadenizle. Görüyoruz ki Allah Azze ve Celle diyor biz ey Muhammed senin ellerini semaya açıp yüzünü bize doğru dönüp bir haber beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Şöyle ki tefsir kitaplarına müracaat edin şunu göreceksiniz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam artık kafirlerle Allah düşmanlarıyla ortak bir paydasının olmasını istemiyordu. Çizin buranın altını. Artık çünkü senin dinin eğer ki İslam ve son dinse bizim kıblemizde ne işiniz var diyorlardı Allah'ın Resulüne. Allah'ın Resulüne hep böyle ithamlarda bulunuyorlardı sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidi haramı da çok seviyordu. Kabe'yi çok seviyordu. Ve oraya dönüp ibadet etmek istiyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu Rabbü Teala'ya niyaz etti. Dedi ki istiyorum ya Rabbi kıblemin min mescidi Aksa'dan mescidi harama dönmesini istiyorum. Ayettir bunun delili. Biz senin oraya doğru istediğini, orayı istediğini ve bunun içinde gö gözlerini semaya diktiğini biliyoruz diyor Allah. Çünkü bunun nedeni ısrarla söylüyorum, tekrar ifade ediyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın, inşallah muhtemelen önümüzdeki haftada değineceğiz. Nedir? Kafirlerle ortak bir yönünün olmasını istemiyor. Saflar ayrılsın. Siz oraya tapıyor, özür diliyorum. O tarafa ibadet ediyorsanız, biz de bu tarafa ediyoruz demek istiyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve Allah azze ve celle bu ayeti kerimede, öyle değil mi? Mescitlerde, camilerde, ee, imamın namazı kıldırdığı yerde mihrapta bu yazar فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ Haram, Bu ayeti kerimedir. Lakin benim sizlerle dostlar muhterem Hazirun konuşmak istediğim yön şurası. Şimdi dedim ya ifade etmiştik önceki haftalarda sünneti devre dışı bırakmak isteyenlerin gayretlerine şahit oluyoruz. Dinin sünnetsiz de anlaşılabileceğini söyleyenlerin varlığına şahit oluyoruz. Üzülerek de olsa. Ama bakınız ben size bir soru tevdi edeyim. Cevabını da siz verin inşallah. Nedir o? Mescidi Aksa'nın ilk kıble olduğuna dair Kur'an'da mustakil bir ayet var mı? Hayır. Mescidi haramdan önce Mescidi Aksa'ya namaz kılacaksın ey Muhammed diye mustakil bir ayet yoktur. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi denklemi oluşturuyoruz. Bakınız çözümlüyoruz. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mescidi haramı, mescidi Aksa'dan daha çok arzuladığı halde, ki Nacm suresiyle sabittir. أَسْتَعُدُ بِاللَّهِ وَمَا يَنْتِقُ anil الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ O hevasından ve hevesinden, arzusundan konuşmaz. Konuşuyorsa ancak ve ancak... Vahiy ile konuşur. Bakınız arzuluyor Allah'ın Resulü haramı, mescidi haramı. Mescidi Aksa'nın yerine mescidi haram olsun diyor. Gönlünden bu geçiyor ve böyle geçtiğini de Allah bize haber veriyor. Böyle olmasına rağmen acaba hangi haberci ve hangi kaynak Allah'ın Resulü'nün mescidi Aksa'ya namazı kılmasını söylüyor olabilir ki? Kur'an'da yazmıyor. Kendi hevası ve arzusu da aslında mescidi haramı istiyor. El cevap diyebiliriz ki demek ki Allah'ın Resulüne Kur'an ayetlerinin dışında başka bir vahiy iniyor. Doğru mu kardeşlerim? İşte mescidi aksaya namazı kılıyor olması istiyor olmasına rağmen Allah'tan ona yönelik bir hitap gelmediğinden dolayı yüzünü o tarafa dönemiyor olması Allah'ın Resulü'nün Kur'an'ın dışında, ayetlerin dışında vahiy geldiğinin en büyük delilidir dostlar. İşte biz de bu ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman "Fawalli vechheke haram" ilk aklımıza bu gelsin. Bu ayet inşallah bu ayetin en büyük azığı da bu olsun dostlar. Akhir kelam olarak bu ayeti kerime de şunu söyleyelim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Risalet bağlamlı sünnetini ekarta edilerek din anlaşılmaz. Kur'an'la birlikte sünnet Allah Azze ve Celle'nin Resulüne nedir? Kaynaklardandır. Dostlar bu ayeti Kerim hakkında dedim ya, kısmen önceden de konuşmuştuk. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ayet No'muz 145, ben tilavet edeyim inşallah. Estağfirullah ولئن اتبعت الذي اوت الكتاب بكل ايه ما تبيعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين يمين اؤنسun ki habibim sen ahli kitabe her türlü mucizeyi getirsen yine de onlar senin kiblene dönmezler sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden, haktan sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden zalimlerden olursun. Şimdi dostlar, bu ayeti kerimede Allah Azza ve Celle şöyle bir tablo tasvir ediyor bizlere. Dikkat buyurun. Diyor ki sen, şimdi Yahudiler ve Hristiyanlara yönelik Diyor sen onlara varsan, mucize göstersen, ki burada mucize parantez içerisindedir, ayet göstersen, delil göstersen, Allah'ın peygamberi olduğunu ispat etsen, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat etsen, çoğaltayım mı daha? Gerek yok. Ispat etsen de etsen, onlar ne yaparsan yap, senin yöneldiğin tarafa yönelmeyecekler. Her ne kadar ayeti kerime, ayeti celileyi tayyibe, Kıbleyle özel olarak ifade edildi ise biz bu ayeti kerimenin aslında bütün ahkamı kapsadığına mal edebiliriz. Yani sen ne yaparsan yap. Sen onlara ayet getirsen, delil getirsen onlar sana tabi olmama konusunda inatçıdırlar. Çiziyorum altını. Israr ederler batıl üzere kalmakta, hakka tabi olmamakta. Anlaşıldı mı dostlar? Yani onların kuru inadından bahsediyor Allah azza ve celle. Delil getirdin onlara kifayet etmez diyor Allah. Sen onları batıldan hakka yöneltecek güçlü deliller serdettin. Onlar için bir şey ifade etmez diyor Allah. Önlerine neyi serersen ser, batılda ısrarcıdır onlar diyor Allah. Senin döndüğün, gittiğin yola gidecek değillerdir diyor Allah azza ve celle. Ne koyarsan koy önlerine. Onlar bildikleri yani batılda ısrarcı olacaklardır ve bunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Peki bu ayet-i kerimenin bize öğretisi ne olsun dostlar? Bu ayetin bize aslında kocaman kocaman azığı var. Azıkları var. Daha doğrusu. Şimdi Allah Azze ve Celle bakınız tekrar söylüyorum. Diyor ki onlara ne koyarsan koy. İkna ediciğine koyarsan koy onlar batılda ısrarcıdırlar. İnat ederler batılda kalmak üzere. Onları senin döndüğün tarafa, senin tabi olduğun tarafa, sahabelerin gittiği yöne gittiğini göremezsin diyor Allah azze ve celle. Öyleyse biz şunu anlayacağız. Kendimize şunu mal edeceğiz. Bugün bizler de kardeşlerimiz de eğer ki batıl üzere bir hayat idame ediyorlarsa ben batıl üzerine bir hayat idame ediyorsam ve birisi bana hakkı gösterdi ise ifşa ettiyse, keşfü delil yaptıysa, bana ayan beyan yaşantımın batıl olduğunu ama şu tarafta hakkının beklediğini söylerse, bu ayetin bana öğretisinden hareketle batılda mutaassıp olmamalıyım. Batılda inatçı olmamalıyım ısrarcı hiç olmamalıyım bu ayetin öğretisi bu sana mucize mi geldi geldi bana kıyamete kadar geçerli olan mucizeyi bahşetti Allah a. ki o nedir şu anda üzerinde tefekkür ettiğimiz anlamaya çalıştığımız Kur'an-ı azimuşşandır Kelamullah'tır bana Allah mucizeyi vermiş bana bu mucizeden sonra batıl üzere ısrarcı değil Hakka tabi olmak düşer. Doğru mu kardeşlerim? Eyvallah. Böyle olmak yakışır bize. Bu ayetin öğretisi bu olsun. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi eylemesin Allah bizi. Batıldasın. Hak gelmiş. Hak sana ifşa olmuş. Allah sana hakkı göstermiş. Göstermekle şereflendirmiş. ''Batılda ısrarcı olmayacağız. İnatçı olmayacağız. Her türlü delili göstersen de diyor Allah, onlar batılda ısrar etmeye ve inat etmeye devam edeceklerdir.'' İlginç. Ve Allah azze ve celle diyor ki bunu, bir sonraki ayette çok ilginç subhanallah. Bununla hemen birlikte kombinasyonlu birazdan daha da iyi anlayacağız. Bile bile yaparlar diyor bu işi. Bir düşünün ya Subhanallah. Yıllarca Allah'ın Resulü davet götürmüş. Yıllarca ve yıllarca hak olduğunu bildiği halde inadından vazgeçmemiş ve batılda ısrarında da daimi olmuş. Subhanallah kendinizden pay için Davet taşıyıcılar olarak götürüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Kardeşim bu doğru değil, doğru olan şudur diyorsunuz. Deliller beyan ediyorsunuz kardeşinize ama nafile. İşte böyle bir durum. Bir de en acı tarafı bile bile yapıyor olmaları. Bilinçsizle bilmeden inat ve ısrar mazeret değil ama bu kadar acıtmaz. Söylüyorum bu kadar canına dokanmaz bilmiyordur, onun için ısrar ediyordur, yahut da inat ediyordur dersin geçersin ama kafirlerin Allah düşmanlarının yaptığı böyle değil. Biliyor, şahit oluyor ama halen inat ediyor ve ısrar ediyor batılda. Yani bizim Ahmet'in yaptığı gibi olsa Amenna. Ne yapmış bizim Ahmet? An hani dedim ya bilinçsizce bir ısrar ve inat olsa Mazeret değildir ama bu kadar acıtmaz. Bakınız ayeti anlamaya çalışıyoruz. Siz adına Ahmet deyin, Temel deyin, artık ne derseniz deyin. Çok önemli değil. İstihbarat teşkilatına eleman alınacakmış. Şimdi ısrarı ve inadı anlatıyorum. Bilinçsizce olursa ne ama bilinçli olursa can acıtıyor dedim ya. Buraya ay ayetle birlikte inşallah bir bağlantı yapacağım. İşte Ahmet dedik adını artık çok da mühim değil. İstihbarat teşkilatına eleman alınacak bu müracaat etmiş bizim Ahmet. Üç kişi sınava tabi olmuşlar içlerinden birisini alacaklar. Demişler ki ayrı ayrı sizlere soru soracağız. Daha doğrusu size bir sır vereceğiz. İstihbarat elemanı ya sır tutmasını bilecek. Dayanma gücü var mı yok mu? Ne çabuk üflüyor ötüyor tabir yerindeyse amiyene tabirle bunu ölçmek için. Üçünü de imtihana tabi tutmuşlar. İşte bir, birisine bir şey ifade etmişler, diğerine bir tane başka bir sır vermişler. Bizim Ahmet'e de bir şeyler söylemişler. Tabi sınav başlamış, mülakata başlamışlar. Bunları işkence odasına alıyorlar. Başlıyorlar işkence etmeye. Birinci gün hepsi dayanmış. İkinci gün diğer o Ahmet değil de o diğerlerden bir tanesi çözülmüş. Ne söylediyse söylemiş onu evine göndermişler. Israrcı ve inatçı çıkmamış yani söylememe noktasında. Tabi öbürüne geçmişler. İkinci günü e, geçmiş. Üçüncü gün, dördüncü gün, beş gün dayanmış o. İşkencenin her bir türlüsüne beş gün dayanmış. Söyle söylemem. Ya ne kadar inatçısın, ne kadar ısrarcısın. Ama altıncı günde işkencenin biri bin. O da çözülmüş. Sıra bizim Ahmet'e gelmiş. Ahmet'i İşkencenin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü, ses yok. Soruyorlarmış, be adam, sana ne söyledik anlat, aynen hareket şu. Bilmiyorum, Bu bir şey de söylemiyor. Ya demişler, sen ne inatçı çıktın. İşkencenin biri bin, iki misli, hiç görülmemiş işkenceye tabi tutmaya başlamışlar. Akıllara ziyan işkence, aradan tam 14 gün geçmiş, bizim Ahmet soruyorlar, Hareket bu. Demişler sen ne ısrarcı çıktın bildiğinde, inandığında. Sen de var olan ana kadar sadakatçi çıktın. Demiş ki amirleri bunu bir takip edin. Hücresinde demiş bir gizli bir gizli bakın. Bu demiş nereden motivasyon oluyor? Yaptığımız eziyetlere insan ölmesi lazım bu dayandı. Konuşması lazım bu konuşmadı. Bir gözlemleyin bakalım bir gece hücresinde ne yapıyor? Hücrenin o azıcık bir kapı deliğinden baktılarsa bizim Ahmet kafasını duvarlara vuruyormuş diyormuş ki hatırla onu hatırla onu bizim Ahmet ne söylediğini hatırlamıyormuş bile ondan söyleyemiyormuş yani işin esprisi nedir tebessüm ediyoruz ama burada bizim çıkartacağımız der şu bilinçsizce ısrar ediyor olmasının mazereti yok belki ama bu Allah Azza ve Celle'nin haber verdiği kimseler Bile bile bildikleri halde küfürde ve batılda ısrarcılar. Allah bize bunu haber veriyor. Böyle olmayın diyor Allah. Sizlere ayan beyan delillerimiz geldiğinde siz hakka tabi olanlardan olun diyor Allah. Allah bizlere böyle olmayı nasip etsin inşallah. Bugünün azı olarak bu ayeti kerimede altını ısrarla çiziyorum. Yanlışta isek ve birileri geldi de bize batıldan hakka çıkaracak deliller beyan ettiyse bize hakkı gösterdi ve hak yolunu gösterdi ise bize düşen batılda ısrar etmek değil Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu yola sülük etmektir tabi ben inşallah bununla ilgili iki tane sahabe anlatacağım size ama konuyu burada iki farklı cihete ayıracağız bir, batılda ısrar etmemeyi öğretecek bize bir sahabe, batıldasın, sana hakkın delillerini getirdiler, gerçeği gösterdiler, Rabb-u Teala'nın razı ve memnun olacağı şeyleri gösterdiler, batılda ısrar etmemeyi, inat etmemeyi öğretecek bir sahabe, bir de bu işin diğer yönü var, Allah Azza ve Celle ayeti kerimeyi öyle bitirdi çünkü. Sana hak geldi ya, haktan sonra da onlara meyletmeyeceksin. Türkçesi şu, bu sefer de hakta inatçı olacaksın. Hakta ısrarcı olacaksın ve bunu da başka bir sahabe anlatacak inşallah. Misafir edeceği bir sahabe kim dostlar biliyor musunuz? Kim anlatsın? Amr İbni Cemuh anlatsın radıyallahu an. Hatırlıyorum 3, 4, 5. tefsirler olabilir. Allah'a hamdolsun bugün 49.sunu yapıyoruz. Rabbim ziyadeleştirsin dostlar. O ilk derslerde anlattığımı hatırlıyorum. Amr İbni Cemuh'la çok kısa bir rivayet ama bugünkü çok farklı bir varyant. Amr İbni Cemuh. Batılda ısrarcı olmamayı öğretiyor bize. Birileri size acziyetinizi hissettirdi ise, hakkı gösterdi ise teslim olmayı öğretecek Amr İbni Cemuh. Topal ayağıyla. Radıyallahu anh. Topaldır ha. Amr İbni Cemuh, Medinelidir. Medine'de iman etmiştir. Muaz İbni Amir'in babasıdır. Tarih kitaplarında Muaz bin Amr, ikinci akabede iman edenlerin arasındadır. Güçlü bir rivayet. Ama bir dönem babasına bunu hissettirmez. Babası bir gün, yani Amr İbni Cemuh radıyallahu an hanımına der ki Hatun, Musab diye bir delikanlı gelmiş Mekke'den. Medine'de girmediği ev kalmamış. Olur da bizim oğlanla da alaka kurduğunu duyarsan onların arasını boz oldu mu? Bu kadar da düşman Amr İbn-i Cemuh. Olur. Ama sen istersen bunu Muaz'la bir konuş der. Der ki bir bildiğin mi var diyor ki sen bir konuş. Analar her şeyi bilir ya. Mus'ab'la ilişkisinin olduğunu biliyor aslında. O arada Muaz içeri girer. Amr İbni Cemuh'un oğlu. Der ki duyduklarım doğru mu? Sen din mi değiştirdin? Der ki ben din değiştirdim baba. Ben Mus'ab'ın getirdiği dine icabet ettim. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Onunla müşerref oldum. Deyince der ki nasıl olur bu iş? Baba der bir dinle. Başlar Muaz ibn Amir okumaya. Mekke'de inmiştir çünkü bu sure. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki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 bittikten sonra der ki vallahi baba ben bu sureyi öğrendim Musab'dan babasının ağzından çıkan söz şu der ki ben ömrümde böyle güzel söz duymadım vallahi duymadım ama evlat ben bunu Uzza'ya ve menata soracağım ben bunu Uzza'ya soracağım baba yapma o taştan ağaçtan yapılmış birisi put kendine faydası yok bunu ona mı soracaksın diyor ben soracağım. Güzel güzel olmasına da ben soracağım. O bakalım ne diyecek. Din değiştir derse değişeceğim. Gidiyor. Ama Muaz kardeşleriyle anlaşıyor. Bakınız siyer kitaplarında muhteşem anlatılmıştır. Muaz der ki babamıza acziyetini hissettirelim. Ona deliller beyan edelim de batılda ısrarcı olmasın. Bu ayeti anlatıyor Muaz. Subhanallah. Peki diyorlar ne yapalım babası ibadetini bitirir bitirmez uzza mıdır menat mıdır artık hangisi ise alıyorlar çok özür dileyerek söylüyorum hakkınıza helal edin pislik çukuruna atıyorlar putu. Ertesi gün geliyor ki put yok arıyor tarıyor pislik çukurunda buluyor sana ne oldu böyle kokular sürüyor temizliyor tekrar koyuyor başlıyor sormaya diyor ki din değiştirebilir miyim cevap yok tabi. Ertesi gün bir geliyor Muaz oğlu aynısını yapmış pislik çukuruna atmış o ertesi gün yine aynısını yapmış almış temizlemiş sürmüş kokular sürmüş vallahi üç kere aynı şeyi tekrar, tekrar etti ve bakınız Amr İbn Cemuh da aklını hipoteğe vermemiş ilginç fıtratına uygun hareket ediyor yani kılıç almış gelmiş evinden asmış putunun omzuna boynuna demiş ki yarın da geleceğim ama senden ben medet bekliyorsam, hayatıma dair düzenlemeyi senin yaptığına inanıyorsam, azıcık da kendini müdafaa etme kudretin olsun. Allahu akbar. Gelir ki ertesi gün kılıç orada, uzda yine pislik çukurunun içerisinde. O esnada der ki, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Subhanallah. Batılda ısrar etmemeyi öğretiyor. Bugün bize misafir olup da Amr İbn Camuh radıyallahu anhu. Bakınız ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhi salatu vesselam onun için ne diyor? Topaldır demiştim konumun başında değil mi anlatırken. U da katılmak ister. Subhanallah. Değişim böyle bir şey ya. Değişim böyle bir şey. Allah bize de nasip etsin. Uhud'da cihada katılır ve uzatmıyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şehitleri gezerken Amr İbni Cemuh'u görür. Amr'a baktıktan sonra ashabına döner. Beni dinleyin ey ashabım. Bizim topal Amr var ya, bizim topal. Ben onun şu anda sıhhatli bir ayakla cennete adım attığını görüyorum. Allahu akbar. Nereden nereye ya? Nereden nereye, İslam'la aman görüşmesin, Mus'ab'la onu bir araya getirme diye tembih eden Cemuh, Amr İbn-i Allahın Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın cennette adım attığının müjdesine mazhar oluyor. Nasıl? İşte böyle, batılda ısrarcı olmamakla. Bize de böyle gelirse, Rabbim batılda ısrarcı olmamayı, tez zamanda da Hakk'a sarılmayı nasip etsin inşallah. Ama demiştim ya, bir de öbür boyutu var. Hak geldi, işte cemuh gibi aynı, Hakk'a şahit oldun, Hak seni kucakladı, sen de Hakk'ı kucakladın. Ya bundan sonra Allah öğütlüyor, Allah tembihliyor, diyor ki sakın ha. Sana gelen ilimden sonra onlara etme, Batıla geçme. Batıl adına bir iş yapma. Sınav burada boşluyor esas. Bunu da kim anlatacak? Çok kısa. Daha önce defaatlerce böyle üzerinden hızlı hızlı geçtiğimiz bir sahabe. Bilal İbni Rabah. Bakınız Belki her sohbette İslami camianın örnek verdiği bir sahabedir. Bilal radıyallahu anh. Habeşli Bilal. Ahad dedi. 1500 sene geçti. Tefsirul Furkan'ın örneği oluyor hala subhanallah. İlginç ya. Ama bir duruş sergiledi. Bağdat'ta idi mucizeye şahit oldu. Allah azza ve celle'nin inayetiyle hakla şereflendi. Ama iş bitmedi. Hakkı Hakk'a aldı ya, Hakk'a teslim oldu ya, imtihan esas o zaman başladı. Umeyyen'in Bilal radıyallahu anaya neler yaptığını biliyoruz. Doğru mu? Filmlere bile konu olmuştur Bilal'in çektiği eziyetler. Onun ağzından sadece ahadun, ahadun çıkmıştır. Bize anlatmıştır Bilal, 1500 sene önce hakta nasıl sebat edilmesi gerektiğini. Hak'ta nasıl sabırlı olunması gerektiğini Bilal... Radiyallahu an Bin sene önce... Allah'a yemin ederim ki sadece iki kelimeyle anlatmıştır. Ahadun... Ahadun... Ama bitmedi. Umeyye dedi ki... O ahada bizim uzzamızı iştirak edeceksin. Bizim uzzamızı, manatımızı, putlarımızı birleyeceksin... Ağzından ehad çıktı. O bitecek. Uzzadır ahat olan diyeceksin. Menattır ahat olan diyeceksin. Bunu istediler Bilal'den. Tebessüm etti Bilal radıyallahu anh. İşte bu ayeti iki cümleyle anlattı bize. Dedi ki maalesef. Üzülerek ifade ediyorum. Dilim ehadden başkasına dönmüyor. Allahu ehad. ''Allahu ahad, lâd ahada dönmüyor benim dilim'' dedi. Allahu akbar. ''Söyleyemiyor benim dilim istediklerinizi'' dedi. Söyleyemediğinden mi vallahi değil. Ama hakta ısrarcı olmayı anlattı bize Bilal. Allah ondan razı olsun. İşte bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi bu iki canah olacak. Birincisi Batıl'da ısrarcı olmamayı öğretiyor bu ayet. Hakka tabi olduktan sonra da Bilal radıyallahu an gibi hakta ısrarcı olmayı öğretiyor bu ayet. Devam ediyorum inşallahü teala inşallah, dostlar 146. ayeti kerimeyle. ile. olsun billah. "الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم." وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o kitaptaki bahsedilen peygamberi ve risaleti öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Burası önemli lütfen. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Burada bir ifade var. Öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Allah Azze ve Celle. Hangi hususta dostlar? Onların ellerindeki mevcut Tevrat ve İncil'de Ahmet'ten sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseder. Ve de Allah azza ve celle bilgi seviyelerinin levelini seviyesini anlatmak için öz oğullarını tanıdıkları gibi aslında bu meseleyi tanırlar diyor ayet. Çok ilginç ya. Bizim Türkçemizde bunun karşılığını söyleyeyim mi dostlar? Adım gibi eminim. Çok emin ve hakkında kesin bilgiye kani olduğumuz hususta ne deriz? Adımdan şüphe ederim ama bu konuda asla şüphe etmem. Öyle demiyor muyuz? İşte Allah azze ve celle bunun Araplarda geçerli olan ifadesiyle bize beyan ediyor. Aslında diyor onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ona inen risaleti peygamberliğini ve nubuvvetini Öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar ve bilirler diyor. Önemli. Hatta bir rivayet vardır tarih kitaplarında. Abdullah İbni Selam, Yahudi alimlerinden Müslüman oldu biliyorsunuz. Abdullah İbni Selam. Ona iman ettikten sonra soruyorlar. Çok ilginç, subhanallah. Nasıl da destekliyor bu ayeti kerimeyi? Abdullah İbni Selam'a soruyorlar. Diyorlar ki sen iman ettin etmeye elhamdülillah Abdullah ama sen Muhammed'den haberdar mıydın sallallahu aleyhi ve sellem'in için? O Ahmet'ten haberin var mıydı? Aynen ifade şu. Öz çocuğumu tanıdığım gibi tanıyordum Muhammed'i. İşte bu ayet bu. Çok ilginç ya. Şimdi Allah böyle bir ayetten bahsediyor bize. Ama onlar diyor ayet böyle bitiyor. Bile bile inkar ederler. Bilgi ile alakalı onların hiçbir problemi yok. Problem ne? İnkar etmekte. Tabii bu ayet-i ne kadar Yahudiler ve Hristiyanlara muhatap olsa da, onlara yönelik olsa da ilk adımda şüphesiz bilgi sahibi olup mucizeye kanaat getirip inkar edenler de buna dahildir. Benim ilk aklıma bu ayet-i hazırlanırken, notlarımı alırken ilk şu örnek geldi aklıma. Her ne kadar müşriklere yönelik olsa da o da Kur'an'ı dinleyip etkisinde kalıp gece karanlığında kimse görmeden evlerine giden Ebu Cehiller. Doğru mu dostlar? Onlar biliyorlar mıydı Kur'an'a azimuşşanın Allah azza ve Celle'nin kelam olduğunu? Evet. Tereddüt yok. Kuşkuya yer yok. Onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmadığını, bir beşerin sözü olmadığını biliyorlardı. Ve dinlerken de olağanüstü birisi tarafından söylenen söz olduğunu bilerek dinliyorlardı. İbni İshak'ı açın bakın. İbni İshak çok uzunca bir yer ayırmıştır bu mevzuya. Rivayet İbni İshak'tan gelir. Diyor ki Ebu Cahiller, Ebu Sufyanlar, Ahnesler gibileri Kur'an'ı çok dinlediler. Gizli gizli dinlediler. Hatta rivayet anlatayım. Hiçbirisi birbirinden habersiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde Kur'an tilavet ederken dinliyorlar. Tan yeri ardında giderken yolda karşılaşıyorlar. İlk gün nereden geliyorsun? Ya oradan buradan ifade edemiyorlar. İkinci gün aynı. Üçüncü gün aynı. Ebu Cehil diyor ki biz bir ahitleşme gerçekleştirelim. Vallahi diyor Mekke avamından birileri görüverirse hiç kimseye bir şey ifade edemeyiz. Çünkü hem biz bunun yüce bir yaratıcı tarafından gelen kitap olduğuna inanıyoruz ve dinliyoruz ve bunun böyle olmadığını bile bile de mücadelesini veriyoruz. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselamı katletmeye kadar gittiler doğru mu? Bile bile inkar bu olsayarak. Ebu Cehil hatta i̇bn İsakın rivayetine göre orada birilerinin etkilendiğini görünce Ebu Sufya'nın ''Sizi bilmem ama Allah'a yemin ederim ki hak kitabı olsa da ben iman etmeyeceğim.'' Bile bile inkarı anlatmak için söylüyorum. İbn-i da geçer dostlar. Ama durum bu. Peki biz bugünümüze ineceğiz ve bu ayetin bize bir azığı olsun. Şimdi ayette en ilginç yerin altını ısrarla çiziyorum. Belki üçüncü, belki dördüncü defa tekrar edişim. Neydi? Çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar bu gerçeği. Ben de bugün bir gerçeğin üzerinde nispeten de olsa durmak istiyorum. O da bizim hayatımızı şu an alt üst eden bir gerçeğe temas etmek istiyorum. Bugün bizim çocuklarımızın, evladı güzinimizin, Hayatımızın, neslimizin, biz de dahil olmak üzere hayatımızın tamamen ifsaat edildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Doğru mu? Doğru. Peki bunun müsebbibi kimdir diye sorsam ben derim ki demokrasi. Demokrasinin saç ayağını teşkil özgürlükler. Bir hususa değinmek istiyorum. Özellikle özgürlüğün için seçtim birazdan bir örnek paylaşacağım çünkü bir habere rast geldim bu dersi hazırlanırken ve bu özgürlük mevzusu aklıma geldi subhanallah bakın biz bugün ister inkar edelim isterseniz tasvip edelim ama bir gerçek vardır ki aynı onların Kur'an ve Risalet gerçeğini inkar ettiği gibi bir gerçeğin farkında oldukları gibi bugün biz bir gerçeğin farkındayız Bugün bizim hayatımızı alt üst eden temel faktör Allah azza ve celle'nin sözünün geçmiyor olması. Kulluğun Allah'a değil de hevalara hasredilmiş olması. Demokrasi dediğimiz nizamın hayatımıza egemen olması. Doğru mu dostlar? Benim esas konuşmak istediğim şu anda tek tek soralım isterseniz. Şu anda hazirun da dahil olmak üzere herkes bilir ki bunun müsebbibi nedir? Bu nizamın kendisidir. Bu gerçeği herkes bilir mi? Vallahi bilir. Muhafazakarı da bunu iddia eder, söyler. Muhafazakar olmayanı da. Açınız bakınız. Çocuğumu bu kadar serbest bırakmamalıydım diyor. Çocuğunun başına bir hal geldikten sonra. Muhafazakarlıkla alakası yok. Nedir? Demokrasinin temelini oluşturan özgürlüklerdir bunu yapanın. Ve biz bu gerçeği biliyor muyuz dostlar? Biliyoruz. Hangi seviyede biliyoruz? Adımız gibi eminiz. Çocuğumuzu tanıdığımız gibi tanıyor muyuz bu gerçeği? Vallahi öyle. Bakınız bu özgürlük safsatasının başımıza neler açtığını. Dedim ya bir haber rast geldim. Allahu akbar ya. Bir kadın Fransa'da Paris'teki Eyfel Kulesi var ya. Onunla evlenmiş geçenlerde ya. Ve soyadını Eyfel diye çevirmiş resmiyette. Ardından da şöyle bir açıklama yapıyor. Herkesin ziyaret etmesi de aslında diyor ağrıma gidiyor. Ve devlet buna böyle bir talebe hiçbir şey söyleyemiyor. Niye? Demokratik bir ortamda ve hayatta nefes alıp veriyoruz. Sen ne diyorsun? Ben istediğimi canımın arzuladığını yaparım. Vallahi bu istisnai bir örnek olduğu için aldım buraya taşıdım. Hayvanla çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hayvanla evlenenlere şahit olduk. Gördük yani. Ve kimse müdahale edemedi. Niye? Özgürlük. Ve biz bu gerçeği biliyor muyuz? Başımıza gelen bütün bu vahşetin, bu cehaletin sebebinin, tek müsebbibinin, Allah Azza ve celle yerine, beşerin nizamının hakimiyeti olduğunu biliyoruz vallahi. Bir akrabayla teallukatımla otururken evladı namaz kılmadı. Hepimiz namaz kıldık o kılmamıştı. Bakınız dikkat edin lütfen. Dedim ki amca dayı artık neyse dedim buna niçin namaz kılmayı telkin etmiyorsunuz? Avrupa'dayken aynen şunu söyledi. Dedi namaz kıl evladım diyeyim de dedi özgür bir ülkede yaşıyoruz evden mi kaçsın? Vallahi söylemedi. Niye? Niye? Çünkü devlet bir numara veriyor posta kutusundan. Diyor ki ailen senin özgürlüğüne müdahil bir davranışta bulunursa ara. Üç dakika içerisinde oradayız. Evet. Mübalağasız söylüyorum. Peki azığımızı onu paylaşıyorum. Vakayı resmetmeye gerek yok. Azığı söylüyorum. Biz bu gerçeği biliyoruz. Bize düşen bu gerçeğe karşı... Koyabilmektir. Hakkı söyleyebilmektir. Bütün hayatımızı altüst eden nizamın bu olduğunu söyleyebilmektir. Çünkü biz çocuğumuzu tanıdığımız gibi bunu, bu demokrasi ve bu vahşeti tanıyoruz. Bize düşen buna kıyam edebilmektir. Biliyoruz ya bunun üzerine örtbas etmek değil. bunu haykırmak bu düzenin ifsat edileceğini Tüm dünyaya haykırmaktır. Bakınız bir cümle söyleyeceğim dostlar. Bu gecenin en büyük armağanı olsun size. Demokrasi bizim hayatımız değildir. Vallahi değildir. Bizim hayatımız demokrasiyle uyum arz etmiyor. İliklerimiz tutmuyor doğru mu? Nakil gerçekleştiremiyoruz. Taban tabana zıt. O zaman müsaade edin de adım gibi emin olduğum bu sisteme karşı ayaklanayım. Hakkı söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçsin diye bir mücadele ortaya koyayım. Aynı şu devecik gibi. Örneğe bakınız. Ne kadar tesiri altında kaldığımı ifade edeyim. Bir devecik. Anne deveye sorar. Anne bir şey sorabilir miyim? Der ki yavrucum buyur. Bizim niçin hörgücümüz var anne? Bunu niye anlatıyorum bir parantez açalım. Demokrasi bizim hayatımız değil. Çıkmak lazım oradan. Bize uyum sağlamıyorsa bunun mücadelesini vermek lazım. Sormak lazım, sorgulamak lazım. Sorunluluktur bu. Devecik hörgücü soruyor. Anneciğim bizim niçin hörgücümüz var? Diyor ki devecik. Bilirsin ki diyor biz çöl hayvanıyız. Uzunca yollar kat etmek zorunda kalırız bazen. Ve çölde de su kolay kolay bulunmaz yavrucuğum. İşte tedarik olsun diye gücümüze su taşırız. Oldu mu? Teşekkür ederim anneciğim. Aradan iki dakika sonra devecik yine sorar. Anneciğim bir soru daha sorabilir miyim? Buyur. Der ki bizim ayaklarımızdaki toynaklarımız niçin geniş? Yani Ayak böyle ona tırnak da diyoruz. Yani kocaman ayağına nispeten develerin hakikaten kocamancık böyle bir toynağı vardır. Annesi cevap verir, devecik der. Biz biliyorsun çöl hayvanıyız. Çölde de kumlardan oluşur. Eğer ki ayağımızın hacmi küçük olur ve dar olursa çöl kumlarına battığı zaman bir daha çıkmaz. Yani seferimiz ve gidişatımızı etkiler. Onun için çöle uygun bir toynak vardır bizim ayaklarımızda der. Aradan 3-5 dakika geçer bizim devecik bir soru daha sorar. Anne der bizim boynumuz niçin uzun? Deve anne cevap verir. Der ki yavrum çöl hayvanıyız ya biz. Uzaktan bir sürü tehlike gelebilir. Düşmanı gelir, işte yılanı gelir, çiyanı gelir. Bunları uzaktan daha rahat görebilmek için deyince devecik artık tabir yerinde ise kızar. Kalkar annesine doğru biraz sesini yükseltir Ey anneciğim, ey anneciğim, madem ki biz çöl hayvanıyız, hayvanat bahçesinde ne işimiz var? Diyor ki bizim yerimiz burada değil anne o zaman. Kıyametmiş etmiş devecik annesine. Olmamız gereken yer burası değil demiş annesine. Öyleyse ben de diyorum ki dostlar, azık olarak demokrasi bizim hayatımız değil. Öyleyse soruyu soralım mı? Bizim demokrasiyle ne işimiz var? Hı? Olmasın oldu mu inşallah? Rabbim mücadele edenlerden eylesin bizleri. Rızasından ayırmasın. İnşallah hemen 147 ve 148 ile birlikte bitirmek istiyorum. 147'i zaten tilavet edeceğim. 148 ile de inşallah ufak bir örneği paylaşıp geçeceğim inşallah. Ayet-i Kerime 147 şöyle. Esnavzubillah. El-hakkü min Rabbik felâ tekûnenne minel mumterîn. Gerçek olan Rabbinden gelendir o halde kuşkulananlardan olma devam ediyoruz 148'den çünkü izah etme gereksinimi duymuyoruz bu ayeti kerimeyi. 148'i şöyle dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. "Ve kulli huwa yati bikumullahu ala kulli şey'in kadir." <gülüyor> Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır ey müminler. Siz hayır işlerinde yarışın. Hayır amellerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu ayet-i kıble kıbleyle alakalı Allah Azze ve Celle'nin bir telkini var. Kıbleye dönün diyor Allah. Ve kim dönüyor, dönmüyor bunun hesabını yapmayın. Sağınıza solunuza bakınmadan hayırlı ameller işlemekte yarışın diyor Allah. فَاسْتَبِقُ hayrat. Öncü olmakta yarışın diyor. Birilerinin sizden önce o işi yapmasını beklemeden öncü olmayı hedefleyin diyor Allah. فَاستَبِقُ <gülüyor> الْخَيَرَاتِ Bu ayetin biz burasını alacağız. Ve inşallah çok çok çok kelam söylemek mümkün. Ama ben birisini misafir edeceğim. Ve hayırlı amellerde yarışmayı o anlatacak. Ondan sonra da bugünkü dersimizi nihayete erdireceğiz inşallah. Sanıyorum ben tefsir Furkan'ın işte 49. dersi bugün elhamdülillah hiç birkaç istisna sanıyorum kadın sahabe anlatmadım. Bugün inşallah bir sahabe annemizi, annemizi misafir edeceğim. Nesibe Hatun'u anlatacağım inşallah. Ortaya koymuş olduğu hayırdaki öncülüğü anlatacağım inşallah. Bugünün bu ayeti kerimenin sevlevhasını söylüyorum. Sağına soluna bakınmadan, arkasına önüne bakınmadan hayırlı amelde öncü olmanın gayreti içerisinde olacağız. Birilerinin yapmasını beklemeden, belki birileri yapacak mı yapacak? Ama ben öncü olacağım. Bu işin ucundan ben tutan olmanın gayreti içerisinde olacağım. Kim gibi Nesibe Hatun gibi Nesibe Hatun aslında bugünün terminolojisiyle hemşiredir. Meydan neresi? Uhud. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onu yaraları sarsın diye almıştır cihada. Yalvarmıştır Allah'ın Resulüne ya. Uhud öncesi yalvara yakara demiştir ki ya Resulallah beni bu cihada götür. Götürmüştür Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nesibeyi. Demiştir ki nesibe o zaman vazifeni veriyorum. Kılıç yok. Kalkan yok. Yara saracaksın nesibe. Tamam ya Rasulullah. Semihne. Hu ya Resulallah. Nesibe hatun. Ama Uhud ilk başta iyiyken sonra rüzgarın yönü değişti. Müslümanlar kıskaçta. Ve bildiğimiz hadise. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı ortalarına almışlar. Etrafında Abdurrahman var, Talha bin Ubeydullah var, Hazreti Ali var, Ebu Bekir var, Ömer var ama bunların hepsi yaralı. Hatta rivayette diyor ki bakınız Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam nesib hatun yaraları sararken şöyle nida buyurdu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki üzerimize gelmeye başladılar bunlara karşı kim kıyam edecek yani kimin gücü kaldı artık Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince ravi diyor ki Ali biraz yeltendi ama kalkamadı yerinden Talha bin Ubeydullah eli çolak ok var hala elinde teşebbüs edildi ama bir yere kadar Ondan sonra sözü kim aldı? Nesibe hatun aldı. Dedi ki benim anam da babam da sana feda olsun ya Resulallah. Onlara kıyam edecek ben varım ben. Bıraktı sargı bezini neyse artık teçhizatını. Aldı eline kılıcı çarpışmaya başladı. Bundan sonrasını gelin de peygamber aleyhissalatu vesselam anlatsın. Diyor ki vallahi ben diyor o dar mekanda. Sağıma baktım, nesibeyi gördüm. Soluma baktım, nesibeyi gördüm. Önüme baktım, ardıma baktım, vallahi nesibeyi gördüm. Diyor ki toz gibiydi. Yettim ya Resulullah diyor. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam rivayet aynen böyle. Diyor ki üzerindeki cilbabı, Omuzundan düşecek kadar Allah'ın Resulü elini kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi. Nesibenin ehlini bana cennette yoldaş kıl. Allah-u Ekber. Nesibe de bunu duydu. Geldi Allah'ın Resulü'nün yanına. Dedi ki ya Resulallah ben az önce bir şey duydum. Sen az önce nesibeye ve ehline dua ettin. Dedin ki Ya Rabbi. Nesibenin ehlini bana cennette arkadaş kıl. Doğru mu? Doğru. Dedi ki ya Resulallah, hani mum vardır ya mum, erir de biter vakti zamanı gelince, Allah şahittir ki şu anda yanında erimeye hazırım ya Resulallah, ayrılmayacağım. Cennet varsa ben buradayım ya Resulallah. Muhteşem bir şey ya. Niye anlattım? Çünkü Nesibe Hatun sargıyla uğraşıyor. Onun vazifesini o vermiş. O, o işle uğraşıyor ya. Bunlara kim kıyam edecek? Ene. Sağına bakmadı. Acaba demedi. Ene. Öncülerden oldu doğru mu? وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ أُولَٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ diyor Allah. Ve Resul-i Saatü Vesselam nesibeyi ödüllendirdi. Mum nasıl erir biter ve vakti bitince böyle kemale erer biterse ya Resulallah mum gibi bitmeye yanımda hazırım. Allah bize anlayış nasip etsin. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Hakkın savunucusu olmayı nasip etsin. Hakkta ısrar eden ve inat edenlerden eylesin bize Rabbim. Jumla mizin taksiyatına affa mifred ailesin. Subhan Rabbi Karabil Azze ama yasifun. Ve salamun ala Mursalin. Ve alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve salamu alaikum. Ve ve